Ben yaklaşık 10 yıldır televizyon sektöründeyim. Fakat 10 yıl önce ben ayakkabıcıydım. Evet, insanlar bayağı bir şaşırıyor. Yani ayakkabı ne alaka, hani diziyle ayakkabı arasında ne alaka olabilir ki? En çok da bunu yabancılar şaşırıyor tabii ki. Bana genelde işte, ''What's your background?'' diye soruyorlar. İşte, ''Geçmişin nedir?'' Ben de show business'' diyorum. ''Ooo, show business mi diyorlar. <Gülüyor> ''No, shoe business!'' Hatta birisi bir keresinde şey öyle sormuştu yani, sarhoş musun demişti, <gülüyor> o kadar şaşırmışlardı. Fakat bana göre ayakkabı satmakla dizi satmak arasında hiçbir fark yok. Ee, ne yazık ki yıllarca, yani küçüklüğümden beri, herkes bana hayalperest olduğumu söyledi. Başarılı olacağımı hiç inanmadılar ve bütün düşüncelerime çok saçma gözüyle bakıyorlardı ve hiçbir zaman başarılı olamazsın diyorlardı. Ben de buna bir anlam veremiyordum. Çünkü bana göre hayalperest kişi ayağıyla yere basmayan, saçma fikirleri olan insanlardır. Ve en önemlisi adım atmayan insanlardır. Ben ise evet sürekli hayal kuruyordum ama hep adım atıyordum. Sonunda başarısız olduğum için birçok zaman herkes benim hayalperest olduğumu düşündü. 17 yaşında ticaret hayatına atıldım. Çok genç bir yaşta. Ve 12 yıl boyunca 20 farklı iş denedim. Ve hepsinde de başarısız oldum. Ama yılmadım. Çünkü yılma lüksüm yoktu, yani yılsam ne olacaktı ki? Hayal ettiğim bir hayat vardı ve ben o hayata ulaşmak istiyordum. O yüzden yılmadan sürekli bir iş denedim. Bazen bir ay, bazen iki ay, bazen bir sene. Ve olmadıdan yeni bir işe geçiyordum. Ama 20 denemeden sonra benim hayatımı değiştirecek şey oldu. Derler ya, bir kitap okudum ve hayatım değişti. Aynen bana da öyle bir şey oldu. Bir gün e, kuzenim, kendi ile ilgili bir kitap yazdı, reenkarnasyonla ilgili. Adı ben 44 yaşındayım, oğlum 53. Ben de sırf kuzenim ayıp olmasın diye kitaba gittim, aldım, okudum. Çünkü büyük bir ihtimalle bana soracaktı nasıl buldun kitabımı diye. Ben de o sormadan alayım, okuyayım dedim. Kitabı bitirdiğimde o kadar beğendim ki, hemen telefon açtım ona. Dedim ki, seni bütün dünyaya açacağım dedim. Sen, e, seni bir dünya starı yapacağım dedim. O da delimsin misin dedi, sen ayakkabıcı değil misin dedi. Ben de merak etme, ben bunu da satarım dedim. <gülüyor> ee, ve dedim ki... <gülüyor> Sağ olun. Ve dedim ki, sen bana özetini yaz. Özete de e, sinopsis denirmiş. <gülüyor> sinopsis denildiğini bile bilmiyordum. İlk defa öğrendim böyle bir kelimeyi. E, hatta onu aradığımda dedim ki, bak dedim, o kadar ünlü olacaksın ki, yurt dışında imza günleri düzenleyecekler. Tam deli olduğumuz zannetti tabii ki. Neyse, o da beni kırmamak için bir özet yazdı. Hemen internette araştırdım. Acaba bu işin fuarı var mı, nasıl bunu satabilirim diye. Bir baktım, bir ay sonra New York'ta kitap fuarı varmış. Dünyanın en büyük kitap fuarı. Benim de biriktirdiğim 1000 dolarım vardı. Hemen 500 dolarıyla iki aktarmalı New York bileti aldım ya, en ucuz biletten. Bir de tek yıldızlı bir otelde yerimi ayırttım. Ve fuara gittim. Bütün yayın evlerini gezdim ve Tayvan'daki en büyük yayın evini ikna ettim. Ee, kitabı Çince çevirmeye karar verdiler <gülüyor> ve kitap Çince basıldı. İşin güzeli e, basıldıktan e, bir hafta sonra e, kitap en çok satanlar listesine dört numaraya ulaştı. <gülüyor> yani düşünün, o zaman Orhan Pamuk bile piyasada yok ama kuzenim Tayvan'da bir star <gülüyor> olmuş. Yani çok heyecan vereceğiydi. Sonra bu gazla e, Tayland'daki yayın evlerini ikna etmeye çalıştım. Onlar kitabı aldılar. Dedim ki niye bir e, imza günü yapmıyorsunuz, bizi getirin dedim. Ve gerçekten de oldu. Biz imza gününe gittik. Basından 100 kişi, herkes çığlık atıyor, herkes imza istiyor. Ya yani Orada e, kuzenim hatırlayamıyorum, neredeyse bayılacaktı. <gülüyor> Fakat ben ilk günden ona söylemiştim. Bak hatırlıyor musun dedim. İlk gün seni aradığımda imza günü olacağını söylemiştim. Çünkü şöyle düşünüyorum. Eğer bir şeye yüzde yüz inanırsanız, illa ki olur. İşimi çok sevmiştim, yazar ajansıydım, çok prestijli bir iş. Ondan sonra yeni kitaplar aramaya başladım. Yani Başka acaba hangi yazarlara çalışırım diye düşünmeye başladım. Herkes Solmaz Kamuran'ın Kiraz adlı romanından bahsediyordu. Ben de bakayım dedim, kitapçıya bir gittim. Kitap 350 sayfa, hayatta okumam dedim şimdi, bana vermez, <gülüyor> boş boşuna okumayayım. Ve randevu aldım, görüşmeye gittim. O utandım ki, yani kitap hakkında konuşuyoruz ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani, <gülüyor> özetini bile bilmiyorum. Hangi bölümünü yani çok beğendin diyor. Hepsi çok güzel diyorum yani, bütün kitabı <gülüyor> <gülüyor> çok çok beğendim diyorum. Ve çaktırmaya çalışıyorum. Yani düşünsenize, bir edebiyatçının karşısındasınız ve öğrenirse kapıya koyar yani, imkansız. Ee, rahmetli Çetin Altan yanındaydı. Dedik, İzzet bunu kesin satar dedi. Son da bana şunu sordu. Benim yayın beş yıl boyunca satamadı, sen nasıl satacaksın? ''Merak etmeyin, çok iyi bir kitabınız var.'' dedim. <gülüyor> yani inanıyordum, herkes öyle olduğunu söylüyordu. ''Satarım.'' dedim. Ve e, kitap aldım. Ve bir yılda 8 ülkede yayına girdi. Gerçekten bayağı bir başarılı oldu. Yani işin kötüsü, bu videoyu izleyince öğrenecek o kitabı daha önce okumadığımı. <gülüyor> Sonra e, Ayşe Kulün'le herkes çalışmamı önerdi. Randevu aldım. Tabii ki kitabını okumadan gittim ona da. Ama onu da ikna ettim. Hemen yarım saatte anlaştık. İmzalar atıldı, onu da kitaplarını satmaya başladım. İşimi gerçekten çok seviyordum. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı, çeviri masrafları o kadar çoktu ki, işte editör, bu kitapların basılıp bütün dünyaya yollanması, yani bütün masrafa gidiyordu kârım. O yüzden ne kadar işimi sevsem bile bırakmak zorundaydım. Çünkü bir türlü para kazanamıyordum. Ve işi bıraktım. Ve düşünüyorum acaba başka ne iş yapsam diye. Tarkan albüm çıkarttı, İngilizce albüm. Ben müzik işine gireyim dedim. Sonuçta yani yurt dışına bir şeyler satmayı seviyorum. <gülüyor> hemen e, menajerden randevu aldım, gittim. Daha önce Uzak Doğu'da yaşadığım için e, oranın tarzına çok uyacağını düşündüm ve bunları açıkladım, onunla da hemen anlaştık. Fakat sonrasında yüzde de anlaşamadık. Ben çok daha fazla bir yüzde istedim. Onlar da Tarkan diye tabii ki vermek istemedi. Ben de o zaman çalışmam dedim ve vazgeçtim. Yani müzik işinde de hani iki günlüğüne girmiş oldum. Ve e, ne yazık ki, dönüp dolaşıp, ayakkabı işine geri döndüm. <gülüyor> çok çok mutsuzdum. Sultanahmet'in orada Gedikpaşa'da dükkanımız vardı. İşte Ruslara, İranlılara ayakkabı satıyorduk. Ondan sonra ben Mecciye dükkanları geziyordum, sipariş almaya çalışıyordum. Çok çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü yani 20 tane iş denedim ve hiçbirisi olmadı. Ama yapacak bir şey yoktu. Ama müthiş bir şey oldu. E, yazar kuzenimin kızı bir gün beni aradı. Dedi ki, yurt niye format satmıyorsun? Ben de format nedir diye sordum. Ee, yarışma programlarına format denirmiş. Mutlaka satarsın. Annemin kitabını satırsan kesin formatla satarsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve tamam dedim, bari yani 21. iş olsun en kötüsü, bu da tutmayacak. Ve o zamanlar bir gelin kaynana programı vardı. İnanılmaz meşhurdu bu, Semra Kaynana'yla ünlenen. Beni e, o formatın yazarıyla tanıştırdılar. Murat Hüç kardeşler, sağ olsun o da hemen güvendi bana formatını verdi. Ee, hemen yine internet araştırdım, Google'a girdim yani bu iş nasıl olur diye, nasıl satılır diye. Ee, Kanda bunun fuarı varmış, televizyonculuk fuarı varmış. Hemen aradım fuarı, ee, stand kiralayabilir miyim dedim. Hiç unutmuyorum, en küçük stand 10 metrekare stand 10.500 Euro. Ama benim sadece 500 Euro'm vardı, 10.000 Euro'ya ihtiyacım vardı. E şimdi kimseden de borç almak istemiyorum çünkü her işi batırdım yani büyük bir ihtimalle bu da batacaktı. O yüzden farklı işaret tanıdım reklam ajansı sahibi bir arkadaşım vardı Levent Özdemir. Ona gittim projeyi anlattım çok saçma buldu. <gülüyor> dedim ki ne olur bana 10 bin euro ver ama tutarsa 3 ay sonra sana 20 bin vereceğim. Ama tutmazsa çöp dedim yani bu bir kumar. O da sağ olsun aslında durumu çok iyiydi Sırf destek olmak için bana 10 bin euro verdi. Çok heyecanlandım, 5 dakikada 10.000 euro yaptım. Ne kadar kolaymış para kazanmak dedim. Yani yıllarca kazanamadım, 5 dakikada 10.000 euro oldu. Ee, tam fuara gidecekken, bana mı yanıma geldi, dedi ki, ''Bak oğlum, sen çok çalışkansın, çok yaratıcısın, ama inanılmaz şanssız bir çocuksun. Bence en iyisi, ablanı %5 ortaklık ver, şans getirsin.'' dedi. <gülüyor> ben, ''Tamam, bir de bunu deneyeyim, belki de <gülüyor> sorun bendedir.'' dedim. <gülüyor> Ve e, ablamla beraber, ee, fuara gittik. Gittik bir baktık, fuarın en küçük, en çirkin standı bizim tuvaletin yanında. <gülüyor> Ve e, Lübnanlı bir müşteri geldi, projeyi almak istediğini söyledi. Fakat adam bana güvenmedi. Yani ilk defa katılmıştım, söylediği hiçbir şey anlamıyordum. Hiçbir sektörle ilgili terimi bilmiyordum. Adam dedi ki, ben seni Türkiye'de ziyaret edeceğim, o zaman imzalarız dedi. Fakat işin kötüsü, Türkiye'de benim ofisim yok, ayakkabı dükkanım var. Yani düşünsenize. <gülüyor> Adamı ayakkabı dükkanı çağırsam adam kamera şakası zannedecek. Kesin imzalamayacak. Levent'i aradım. Dedim ki yardımla ihtiyacım var yine. Senin ofisini kullanmam lazım dedim. O da kabul etti. Hemen kendime bir tabela yaptırdım böyle global agency diye. Ondan sonra söktüm onun tabelasını, kendi tabelama taktım. E, ekibine gittim dedim ki çaktırmayın bundan sonra benim için çalışıyorsunuz dedim. Sakın çaktırmayın müşteri gelecek. Ve e, müşteri geldi, çok güzel geçti. Ben uzun süre mecburen Levent'in ofisini kullandım. İşte klasik, müşteri gelmeden önce tabelayı çıkartıyordum. Kendi tabelamı takıyordum. <gülüyor> e, ve artık yapımcılar beni öğrenmeye başlamıştı. İşte kanallar beni arıyordu. Bir gün telefonu bir açtım, karşımdaki e, şunu sordu, ''İzzet Bey'in sekreteriyle görüşebilir miyim?'' E, yani şimdi benim sekreterim yok ki, şirketimin sekreteri olsun bile yani imkansız. O yüzden dedim ki sen beş dakika sonra her dedim. Hemen birisini buldum. Dedim ki çaldı zaman sen aç bana bağlarsın. Yani madem <gülüyor> madem imaj bu kadar önemli. <gülüyor> i̇şte bu şekilde gittik. E, i̇şlerim iyi gidiyordu. Hayalindeki arabayı aldım böyle üstü açık bir araba. Ağustosta bile böyle 40 derece sıcakta hep üstünü açardım. Bayağı bir terlerdim. <gülüyor> Ama hep yani otobüse binmekten sıkılmıştım yani. Ve bir gün bir, bak bir baktım, yanımdan eski bir arkadaşım geçiyor hep bana hayalperest diyen. Hemen korneye bastım, camı indirdim, bir selam verdim. Tabii ki oradaki mesaj şuydu, bak ben hayalperest değilmişim, sen yanılmışsın. Bu format işi e, çok iyi gitmeye başladı. Lübnanlı müşterim e, bir gün aradı. Dedi ki, e, bana Türkiye'den e, dizi bulur musun? Ben de dizimi, kim Türk dizisi alır dedim. Yani çok saçma geldi, ben bile izlemiyordum. Kim izleyecek dedim, yani çok lokal olduğunu düşünüyordum. <Gülüyor> Ama sonuçta adam müşterimdi, mecburen araştırmak zorundaydım. İşte birkaç haftamı verdim, hep küfürle değdi, müşterilere gittim böyle DVD topluyorum. Ee, adama mesaj attım, DVD'lerin elinde diye, adam cevap vermiyor. Arıyorum, telefonlarımı açmıyor, ben de masanın üstüne koydum. Üç ay masanın üstünde bu DVD'ler durdu. Bir gün Bulgar müşterim aradı, dedi ki bana Türkiye'den birkaç yapımcının telefonunu verir misin? Ee, soracağım hani ellerinde hiçbir şey var mı? ''Aa bende var, ben sana yollayayım.'' dedim. Masamın üstünde bir sürü DVD vardı. Hepsini yolladım. İçinde de bin bir gecenin DVD'si varmış, haberim bile yok, hayatta seyretmemişim. Ve bunu almaya karar verdiler. Bir yayınladılar, kanalın reytinglerini dört katına çıkardı. Ve kanal dördüncü kanaldan birinci kanal oldu. ''Vay be'' dedim elinde elmas varmış, haberim yok. Ve bu başarıyı kullanarak 60 ülkeyi ikna ettim ve 60 ülkeye diziyi sattım. Ve aslında bu bir mil gece sayesinde bu Türk dizi ihracatı patladı. Ve gerçekten büyük bir tesadüf yani. Masamda duruyormuş, Bulgaristan aldı, sonra dünyaya satıldı. Yani düşünün, yani Kolombiya'dan tutun Vietnam'a, Güney Amerika, herkes bu dizideye aşık ve aslında büyük bir piyango oldu bana. Ee, tam o sıralar Muhteşem Yüzyıl dizisi yayına girdi. Ben de yapımcısını tanıyordum Timur Savcı, daha önce filmlerini temsil etmiştim. Arkadaş olmuştuk, düğünüme bile gelmişti. Kesin bana verir dedim, zaten arkadaşız. Gittim, kesinlikle vermeyi düşünmüyor. Ama benim de en büyük hayalim muhteşem yüz almak, yani hani takıntı haline getirdim. İkinci kere gittim, yine vermedi. Ee, ve en sonunda beşinci de verdi. O kadar mutlu oldum ki, heyecana kendimi kaybettim. Ve dedim ki, bütün standımı üç katına çıkartacağım. Kandaki bütün billboardları senin için alacağım. Her dergiye beş sayfa dergi ilanını vereceğim. Ee, bütün oyunculara getirip bin kişilik parti yapacağım. şarkıcıyı Amerika'dan getireceğim. Yani kendinden geçtim gerçekten. Bir sürü, <gülüyor> o kadar heyecanlandım ki, bir sürü söz verdim. Ve oradan çıktıktan sonra ne yaptım farkına vardım. Ve yani resmen milyon dolarlık reklam sözü verdim. Ama bir kere söz vermiştim. Sonuçta bu diziyi bana vermişti ve yapmak zorundaydım ve dediklerimin hepsini yaptım. İlk defa bir Türk dizisi için dünya lansmanı yapıldı. Bütün oyuncular geldi, Halil Tergenç'ten tutun, Meryem Uzaylı'ya, Kırmızı alda yürüdüler ve aylarca herkes bu partiyi konuştu. Bu fuar bittikten sonra yurt çalışan bir elemanım vardı ve bana bir e-mail yolladı. Dedi ki, ayın 12'si oldu, galiba maaşımı yollamayı unuttunuz. İşim e kötü unutmamıştım, param bitmişti. Yani resmen e, banka hesabım sıfırlanmıştı. Ama bir kere söz vermiştim ve bunu yapmak zorundaydım. Ama iyi ki de yapmışım. Çünkü bu diziyi 75 ülkeye sattık. Tam 300 milyon kişi izliyor. Yani hayatta risk almazsanız kazanamazsınız. Ben hayatım boyunca risk aldım ve iyi ki de almışım. Çünkü bu sayede bir yerlere geldim. Ve bu Türk dizileri sayesinde tabii ki Türkiye'nin ihracatı da çok büyüdü bizim şirketimizin ihracatı çok büyüdü. Yani bir tek muhteşem yüzyıl değil. Bütün Türk dizileri sayesinde. Ve bu dizilerden çok fazla kişi ekmek yiyor. Yani hiç aklınıza gelmeyecek kişiler ekmek yiyor. Mesela Şili'de bir tane strip dizci var. Bu adam haftada bir evlere gidiyormuş. Ancak iş buluyormuş. 100 dolara çalışıyormuş. Sonra bir baktı bir sürü teklif gelmeye başladı. Yani birden kapalı kişi oldu. Bunun nedeni de ülkede bin bir gece dizisi yayınlanmaya başladı. Ve şansa Adam, Halit Ergenç'in ikizi çıktı. <gülüyor> yani bu sayede kapalı gişe Aldam Ve fiyatını 250 dolar çıkartmış bu e, şeyde. Bütün haberlere falan çıktı. Bir de çok şanslı Muhteşem Yüzyıl yayına girdi. Ve fiyatını 400 dolar yapmış. <gülüyor> Çünkü evlere binbir gecedeki e, onur karakteriyle giriyor böyle takım elbiseli. Sonra Sultan Süleyman olarak çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de hep diyorum yani bize de bir pay verse iyi olur yani sahibimizde çok iyi kazanıyor. E, fakat baktığınız zaman her şey bir proje, 10 bin euro borçla başlamıştı. Fakat en önemlisi bir büyük hayalle başladı. O da başarma hayali. Ve ben yıllar önce şunu fark ettim. Aslında ben bağımlım için başarmak istiyormuşum. Çünkü, küçüklüğümden beri beni yetiştirmek için o kadar uğraştı ki, hiç unutmuyorum, bir gün 8 yaşındaydım. Yazları Büyükada'ya büyük giderdik. Bir gün eve geldi, dedi ki, senin artık para kazanma vaktin geldi, dedi. Ben de paramı kazanacağım, 8 yaşındayım ben, hani niye para kazanacağım dedim. Yok, artık para kazanmayı öğrenmen lazım, dedi. O zamanlar, saat sektöründeydi, yurt saat ithal ederdi. Dedi ki, sana bu saatleri vereceğim, perşembe günleri pazarda satacaksın. Benim için imkansız bir şey. Çünkü biliyorsunuz, padarası satmak için bayağı bağırmak lazım. 5 lira, 10 lira gelin işte saatli var diye. Ben de utangaç bir çocuktum. Şey o yüzden imkansızdı. Hemen bir arkadaşıma gittim. Dedim ki, bak sen bağıracaksın, ben satacağım dedim. <Gülüyor> Ve böyle birkaç saatte biz bütün saatleri bitirdik. Daha sonra büyük bir heyecanla parayı aldık. Eve geldik, bağım bekliyoruz. Bağım geldiği zaman, ee, bakın çocuklar dedi. İşte diyelim bugünün parasıyla 100 lira kazandık. Bu 100 liranın 50 lirası maliyet, ''E lirası kar, alın size 25'er lira.'' dedi. Ben çok kızdım. ''Baba niye ona 25 lira veriyorsun? Ona 10 lira ver, bana 40 lira ver. Ben senin oğlunum.'' dedim. ''Yok oğlum.'' dedi. ''Bak.'' dedi. ''Eğer hayatta paylaşmayı bilmezsen kazanamazsın.'' Ve düşünsenize, ben bu dersi 8 yaşında aldım. Ve hala geçerli. Eğer... <gülüyor> eğer hayatta paylaşmayı bilmezseniz kazanamazsınız. O zamandan sonra ticaret çok sevdim çünkü küçük yaşta beni yetiştirmişti ve 17 yaşında üniversite Amerika'da kazandım. Fakat ticareti o kadar sevmiştim ki gitmek istemedim. Bu ama dedim ki eğer izin verirsen ben okumak istemiyorum ve ticaret hayatına atılmak istiyorum dedi. 19 yaşında uzak doğuya yerleşmeye karar verdim ve uzak doğuya gittim. Onun en büyük hayali benim başardığımı görmekti çünkü herkese ispat etmek istiyordu. Bizim gittiğimiz yol farklı bir yol, ama yanlış bir yol değildi. Sadece farklı bir yoldu ve insanları bunu ispat etmek istiyordu. Ve ne yazık ki bir gün kötü bir hastalığa yakalandı. Fakat yanıma gel dedi ki, senin başarılı olduğunu görmeden bu hayattan gitmeyeceğim dedi. Ve bunun için yemin etti. E, fakat ben başarısız oldukça o dağda ezildi. Bir gün e, JCI tarafından bu işlere yeni girmiştim bana yılın girişimcisi ödülünü verdiler ve inanılmaz mutlu oldum. Ödül törenine gittim. Babam hastanede olduğu için ödül törenine gelemedi. Ve ödülümü aldıktan sonra koşa koşa hastaneye gittim. Ve bu ödülü ona verdim. Çünkü onun sayesinde bu ödülü almıştım. Ve çok yazıktır ki ödülü verdikten birkaç gün sonra vefat etti ve şöyle düşünüyorum, sanki bu ödülü bekliyormuş. Yani hayatı boyunca bu ödülü bekledi ve ona hediye edebildim. Ama o hayattayken bu ödülü ona verebildiğim için inanılmaz mutluyum. Ve eminim bugün de burada olsaydı, benim de gurur duyardı. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. <Gülüyor>